Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu e, İkinli namazından önce dört rekat e, kılana Allah rahmet eylesin Hadisi sahihtir, e, hiçbir kusuru yoktur İsnad olarak hiçbir kusuru yok e, Gerek Elbani gerek Şeyh Mukbil e, Onlar da sahih olduğunu beyan etmişlerdir e, Ezan ve Kamet arasındaki iki rekat namaza gelince ee, bu meşrudur yani her farz namazdan önce kılmak e, meşru kılınmıştır dileyene diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eklemiştir yani dileyen e, her farzdan önce iki rekat kılabilir yatsıdan önce de ikindiden önce de bu iki rekat namazları kılması meşru kılınmış ikinden önce dört rekat namaz kılmak hususunda e, bir rivayet daha gördüm ben bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığına dair Ziya Ulmaktisinin El Muhtari isimli eserinde sahih isnatla geliyor Ali radiyallahu anh'den. Bunu Nesai biraz zayıflık bulunan bir rivayetle isnad ile naklediyordu. Ziya Ulmaktisinin Muhtare'sinde gördüm bunu. Orada sahih geliyor rivayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dört rekat kıldı şeklinde. Ama ee, ikinden önce kılınan bu 4 rekatlık e, müstahap namaz tavsiye edilmiş olan namaz e, o diğer günde 12 rekat namaz kılana diye başlayan hadiste sayılanlardan değil yani sürekli olarak e, devam edilen namazlardan kabul edilmiyor nitekim İbn Ömer radıyallahu anh o 12 rekatın hepsini kimizde gelen rivayette sayıyor Buhar ve Müslümin rivayetlerinde sadece kim günde 12 rekat kılarsa diye gelir. Tirmizi bunların hangi namazlar olduğunu İbn-i Ömer'den nakleder. Soru bu kadardı herhalde. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bazı hadislerde geçen sahih, hasen, garip ne manaya geliyor? Ee, bu tabirleri bu şekilde bildiğim kadarıyla sadece İmam Tirmizi kullanıyor yani ilk kullanan o olmuş ondan sonra ona tabi olanları da var tabi. İmam Tirmizi bir hadise Hasan Sahih dediği zaman Hasan ile kastettiği kendi isnadıdır yani kendisinin orada verdiği isnaddır Sahih dediği de başka yollardan sahih bir şekilde gelmiş olmasını kastedir garip e, tek bir yoldan tek bir rivayet yolundan gelmesi veya e, ravilerinden birisinin teferrüd etmesi anlamına geliyor. Nitekim bir hadis garip olmakla beraber sahih olabilir. Garip e, isnadın sıhhatine yönelik e, bir ifade değil, e, rivayet yollarının sayısına dair bir ifade. bazen garip kelimesini e, teaccub manasında kullanan muaddisler olmuş. Mesela bu rivayet gariptir derken aslında metnini e, metnini e, garip bulduklarından bunu böyle kullanmışlardır. Aleykümselam ve rahmetullah. E, bir de garip tabiri e, tamamen hadisin metni ve isnadından ayrı olarak e, metin içerisinde geçen ve çok bilinmeyen kelimeler için kullanılır bu kelime Ama Tirmizi'nin kullandığı bu ifadeler veya e, hadisin hükmüne yönelik kullanılan e, bu ifadeler e, Hadisin rivayet yollarında ravilerinden birisinin tek kalmış olduğunu gösteriyor Yani bunu ifade etmek için kullanır. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat. Zadülmeadd'te ikindi namazından önce kılınan sünnet namazının dayandığı hadisler zayıftır diyor. Sebebi ravilerin hallerine vakf olmamaları mı? Şimdi eee Zadülmeadd'te bilmiyorum neye dayanarak zayıf diyor. E, o hadisin e, Ahmet bin Hanbel'de olsun, e, diğer muhaddislerin nakillerinde olsun isnadında hiçbir kusur yok. Bu hadise zayıf demelerinin tek sebebi e, bazı ilim ehlinin metnine yönelik yorum yapmasıdır. Yani zayıf diyenler şu sebepten zayıf demişlerdir. E, yani en çok onda ısrar etmişlerdir. Bazıları mesela ravileri hakkında e, ileri geri söz söylemişler. Fakat o ravilerin kusurlu olmadığı, güvenilir olduğu ispatlanmış durumda. Meçhul olmadığı ispatlanmış durumda. E, metnine yönelik Olan eleştiride şu şekilde, e, şayet böyle bir namaz olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kim günde 12 rekat namaz kılarsa e, hadisi içerisinde ikindinin 4 rekatı da sayılırdı diyorlar. Halbuki e, bu şart değil. Mesela e, bu 12 rekat arasında sayılmadığı halde duha namazı meşrudur, sünnettir, gece namazı aynı şekilde e, bunun gibi e ee, müekket olmayan yani süreklilik arz etmeyen bir namaz olmaz mı mümkündür. Zaten e, bunu kılanı Allah merhamet eylesin buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu duaya mazhar olmak isteyen kılar. Rivayet sahih yani. Bazıları dediğim gibi e, bir takım illetler gündeme getirdiyse de bu illetler halledilmiş durumda. Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah ve berekat Selamünaleyküm. aleyküm vitir namazı e, aslında vitir e, bir namaz değil e, gece kılınan namazın sonunun teklenmesi yani bir rekat ekleyerek onun tek yapılması mesela e, yatsı namazından sonra kılınan şef namaz veyahut yatsının son sünneti diye bilinir ee, bu kılındığı zaman e, vitir namazını kılmak vacip oluyor. Yani bir rekat daha kılmak vacip oluyor. Ee, ayrı olarak. Ama e, dileyen, aleyküm selam ve rahmet size dairgecer, dileyen e, hemen üç rekat olarak kılmak isterse yatsın arkasından e, vitri akşam namazına benzetmeyin hadisi gereğince eee 2 rekat bitiminde oturmaz. Yani teşeğütle e, oturmaz veya tahiyyata oturmaz. Direkt kalkar. 3. rekat da kılar. Ondan sonra tek oturuşla kılar yani. E, daha çok sayıda kılmak isterse. Mesela 5 rekatla, 7 rekatla, 9 rekatla kılmak isterse her birilerinin ayrı ayrı nasıl kılınacağını sayı ilmi açıkladım orada. Delillerini zikrettim her birinde farklı bir durum var. E, dileyen tek rekat olarak da kılabilir. Hadiste gelmiştir bu. E, Müferit olarak tek, ayrı bir namaz olarak da tek rekatla, e, tek oturuşla kılabilir bunu. Selamünaleyküm. Selamlar ekün, ee, cemaatle namaz Kutsu sadece gece namazı hakkında sünnette var dolmuştur. Ee, yani sünnette sadece Allah Resulü gece namazını cemaatle kılmıştır. Bu da Ramazan'da gerçekleşmiştir. Ee, Tehcüt dışında e, bir namazın, yani gece namazı dışında bir namazın, e, nafile namazın cemaatle kıldığını bilmiyorum eğer husuf ve kusuf yani e, tutulma namazlarını bundan ayırırsak tesbih namazı meşru değil. Tesbih namazı e, bidat. İl halin ilk e, halinde tesbih namazı vardı. Sonradan bu rivayetin uydurma olduğunu öğrendim. E, i̇snatlarını araştırdım. E, bunun sahih olmadığını anladım ve ilmihalden çıkardım o namazı. E, başka bir nafile namazın cemaatle kılındığına dair e, bir delil bilmiyorum. E, bir soru yazmış Elias kardeş. Ya teheccüden sonra kılmak istersek ve teheccüde uyanamazsak? Zaten asıl olan teheccüden sonra kılmaktır. Yani vitrin öncesinde kılınan 2, 4, 6, 8 rekatlık namazlar aslında teheccüd namazıdır. E, ama Gece uyanamayacağından korkan kimse vitri kılıp da yatar da. Sonra e, gece uyanırsa iki rekat kılar veya e, çift çift sayıda kılabilir. Diğer soru neydi Musa abi? Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ee, kunut, e, ikiye ayırmak lazım bu kunutu. E, bir normal e, vitirde yapılan e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Ramazan'ın son 15 gecelerinde yaptığı alimler tarafından ifade edilen e, vitirde yapılan kunut. E, bir de nazile kunut denilen e, diğer namazlarda da yapılması meşru olan kunut. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Vitir'de yaptığı konutta ellerini kaldırdığına dair bir rivayet çok aradım, bulamadım. Hatta bidatlere dair çalışmamda bunun bidat olduğunu belirtmişim kitaba baktığımda gördüm. Fakat tekrar bunu hangi alimin dile getirdiğini şu an hala arıyorum yani hatırımdan çıkmış o. E, nazile konutlarda el kaldırmanın meşru olduğuna yani e, meydana çıkan herhangi bir sebeple konut yapıldığı zaman mesela kafirlere beddua için yapılan konutlarda e, el kaldırmanın meşru olduğu İmam Ahmet ve e, Ebu Bekir el Mervezi tarafından beyan ediliyor Şeyh Elbani e, sıfat salatin nebi kitabında bu husustan bahsediyor e, elleri kaldırdıktan sonra yüze sürmek Bidattir. Yani duadan sonra elleri yüze sürmek bidattır. Bu konuda sahih bir şey yoktur. Ee, sadece gece yatarken Allah Resulü aleyhisselatü vesselam duadan sonra e, felak nas ayet-i okuyup bütün vücuduna sürerdi, mesederdi. E, fakat duadan sonra elleri yüze sürmeye dair hiçbir sahih rivayet yok. Allahu Alem. E, konutun yapılacağı yer e, vitir namazında yapılan konut e, rukuya gitmeden önce. Nazile konutlar ise e, rukuya gidip doğrulduktan sonra yapılabiliyor. E, doğrudur. Ellerin yüzde söylüğüne dair hadis biliyorsunuzdur. Yani Ebu Davud'da ve Tirmizi'de görmüşsünüzdür. İkisi de aynı ravi aracılığıyla gelir ve zayıftır o rivayet. Yani namaz içerisinde elleri kaldırmak sadece konut duasına mahsus. Ee, bir de konut duasının hangi dua olduğu hususunda Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan gelen Allahümmehdini fimen hedeyte ve afîni Fimen afeyte e, şeklinde başlayan dua. Ee, Allahümme yani evet. bizim meşhur olan, halk arasında yaygın olan konut duasını da e, sadece ikinci kısmı ikinci kısmı rivayette geliyor. Elhamdülillah. Sadece ikinci kısmı e, evet rivayette geliyor. Ama genel olarak vitirde okunmasını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğrettiği dua söylediğim Allahümme dini diye hedeyteliye başlayan Evet e, herhalde soruları tamamladık değil Musa abi unuttuğum var mı? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şimdi teravih namazının 20 rekat kılınması Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sünneti değil. Eee Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem 11 rekattan fazla gece namazı kılmamıştır. Eee kimsenin de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bu konuda geçmeye hakkı yoktur. Allah Resulü kim bizim emrimiz olmadan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmuştur. E, teravih namazını işte sabah namazının iki rekatıyla beraber sayarsak en fazla 13 üç rekat kılabilirsiniz. Yani e, 12 artı bir eee Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın umumi adeti 11 rekat idi. Yani 10 rekatı gece namazı, bir rekatı vitir olmak üzere 11 rekat. Ramazan'da da bu böyleydi. Ramazan'da tabi gecelerin değerlendirilmesi özel olarak teşvik edildiğinden sahabeler... Bu geceleri yani gece namazıyla, Ramazan gecelerini gece namazıyla değerlendirmek istemişler. Yani gece namazı kılmayanlar bile Ramazan gecelerinde bundan mahrum olmak istememişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olup onun gece namazı kıldığı hücrede cemaatle kılmak istemişler. 3-4 gece böyle devam ettikten sonra Resulü Aleyhisselatü Vesselam artık onların yanına çıkmaz olmuş. Ve sebebini de bu... Gece namazının ümmetime de farz kılınmasından korktum. buyurmuştur. Evet. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Az önce o konuya kısaca işaret ederek geçmiştim. Aslında bütün bidatler e, bu şekilde düşünülerek yaygınlaşıyor. Yani e, sonuçta yaptığın şey bir ibadettir. Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma vesilesidir. Mesela kandil geceleri hakkında diyorlar ki Sonuçta e, insanlar bu geceleri alışkanlık haline getirmiş. Biz bu hayırdan insanları mahrum etmeyelim nasihatlar yapılıyor sonuçta kötü bir şey yapılmıyor ki tarzında şeyler söyleniyor bunun yasaklanmadığını zannetmek yine ifade ettiğim gibi zandan öteye geçmez çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim emrimiz olmayan şeyle amel ederse o reddolunur buyuruyor bu umumi bir ifade aleyküm selam ve rahmetullah bu umumi bir ifade eee Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eğer herhangi bir ibadeti bir şekilde meşru kılmamışsa e, onu yapamayız. Nasıl meşru kıldıysa o şekilde yapmak mükellefiyetimiz var. E, çünkü ibadette asıl olan haramlıktır. E, Şura Suresinin 21. ayetinde yoksa onların Allah'ın dininde izin vermediği şeyleri meşru kılan ortakları mı var? Ayeti e, bu işin vehametini tehlikesini daha büyük boyutta ifade ediyor kim dinde bir şeyi güzel görerek meşru kabul ederse o din koyuyor aslında şeriat koyuyor meşru kılıyor bu, bu açıdan bidatler her zaman tevhidin tebliğinden sonra ikinci aşamada yer almıştır yani bidatlerle mücadele öncelikle şirk hemen arkasından bidat gelir çünkü bidat ve şirk birbirine çok yakın şeylerdir Ameldeki bidatler, itikaddaki bidatleri de beraberinde getirir, kapı açar. Çünkü bir kere dinde bu tür yorumlar önü açıldığı zaman arkasından çorap söküğü gibi gelir. Mesela Allah Azze ve Celle kendi sıfatlarını kitabına bildirmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden açıklamıştır bizlere. Bizler Allah Azze ve Celle'yi işte biz daha fazla tazim edelim, onu noksanlardan daha uzak tutalım çabasında olup e, yeni bir şeyler söylersek, Kur'an ve sünnetin açıklamadığı bir takım açıklamalara girişirsek e, bu itikadi fırkalardan birisine sapmış oluruz. Mesela e, Cehin bin Safvan örneğini veriyor her zaman. O diyordu ki e, Allah'ın hiç kelamı olur mu? Biz de böyle dersek, Allah'ın kelamı vardır dersek Allah'ı insanlara benzetmiş oluruz. Çünkü kelam, konuşmak Allah'ın sıfatıdır diyerek böyle bir yorum yaparak e, gitmişti. Maksadı güya Allah'ı daha fazla tazim etmek, daha fazla tenzih etmekti. İbadetlerdeki boyutu da bunun e, bu şekilde oluyor. Yani e, bu sonuçta namaz canım. Yani kılsak ne olur? Kılsan ne olur? Allah ve Rasulü'nün meşru kılmadığı bir şeyi yapmış olursun. Yani bunun itikada da bakan bir yönü vardır. Ee, hiç kimse Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan daha takvalı olamaz tabi o ayete de terstir ee, din tamamlanmıştır ee, bu tamam olan dinde de mesela teravih namazı yani gece namazı e, en fazla 12 rekattır yani sabah namazıyla birlikte sabah namazının sünnetiyle beraber en fazla 12 rekattır bundan fazla yapan e, dini eksik görmüş gibi olur İmam Malik bunu böyle söylüyor mesela. Sahabelere yeterli gelen şey bize de yeterli gelecektir. Hiç kimse Allah Resulünden daha takvalı olamaz. Allah'a daha fazla yakın olamaz. Mesela yine İmam Malik Allah ondan razı olsun. Bizlere çok güzel önderlik edecek cümleler sarf etmiştir. Kendisine... Ee, nereden ihrama gireyim diyen birisine Medine'de bulundukları için Zilhuleyfe'den gir diyor. O da diyor ki ben diyor biraz daha geriden bir mesafeden ihrama gireceğim. Böylelikle kendimi e, haccın yasaklarına daha uzun bir mesafede dahil edeceğim diyor. İmam Malik ben bunda senin için bir fitne görüyorum diyor. Ya bunda nasıl bir fitne olabilir ki diyor. Ben daha çok e, ibadet etmiş olacağım diyor. Zaten diyor sana bir şeyi Allah ve Allah Resulü'nden ve onun sahabelerinden daha fazla yapıyor olduğunu düşünmen fitne olarak yeter diyor yine Said bin el-Müseyyep tabi'in alimlerinden sahabeden menhecini güzel kavramış alimlerden birisi Allah ona da rahmet eylesin diyor ki e, kendisi kerahat vaktinde namaz kılan birisini görüyor e, ve ona engel oluyor. O zatta diyor ki, ey Eba Muhammed ben sonuçta namaz kılıyorum. Allah bana namaz kıldığım için azap mı edecek diyor. Said bin Müseyyep de diyor ki, hayır Allah sana namaz kıldığın için azap edecek değil. Fakat Allah'ın Resulüne muhalefet ettiğin için azap edecek diyor. Şimdi düşünün, e, keraat vaktinde kılınan bir namaz. Ama sonuçta yaptığı şey namaz. Kötü bir şey değil. Kötü bir şey mi? Ama Allah ve Resulü tarafından yasaklanan bir vakitte kıldığı için Allah'a ve Resulüne muhalefet anlamında oluyor. Velev ki yaptığı şey namaz bile olsa. E, bütün bidatler e, bu manada değerlendirilebilir. E, zaten Allah'a yakınlık maksadı gözetmese, böyle bir kılıfı olmasa bidatlerin kabul görmez. Din adına kabul görmez. E, şeytan en çok bidati süsler. Yani bir kulu Günaha düşürmekten çok bidate düşürmeyi ister. Çünkü bidati işleyen kimse e, yaptığını Allah'a bir yakınlaşma zannederek e, ondan tevbe etmez. Yaptığını yanlış görmez. Kendisini hatalı görmez. Ama günah işleyen kimse günahının bilincindedir. E, kalbinde iman varsa yaptığı kötülük kendisini rahatsız eder ve tevbe eder. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatuhu.